Your friends are me. Seler'e hoş geldiniz. İyi geceler. Merhaba Ziren. Merhaba Özge. Merhaba Ayşegül. Merhaba. Bugün üç kişi olacağız. Hemen çaldığımız şarkıdan bahsedeyim. J.D. Samson'un men grubu ile birlikte Talk About Body isimli ilk albümünü yayınlamıştı. Şimdi ikinci albüm sırada. Oradan Making Art isimli şarkıyı dinledik. J.D. Samson da aynı zamanda sanatçı ama pek fazla kazanan bir sanatçı değil. ...bağımsız sanatçı olarak e, yaşamanın zorluklarından bahsediyordu. E, Ayşegül Sönmez bu arada belki <gülüyor> öyle söylersek e, tanırsınız. Sanat Atak blogunun kurucusu, uzun yıllar çeşitli gazetelerde yazın hala milliyette yazıyorsun. Evet. Okan Üniversitesi'nde ders verdiğini söyledin. Evet, evet. E, teşekkürler geldiğim 17 için. 17 senedir. Sanatla ilgili yazıyorsun değil mi? Evet, evet. Tanıklığım diyorum ben ona. Hı -hı. Tanıklığım yani neredeyse 20 yılı bulacak. Fakat şey blok değil, sanat atak blog değil. Online bir kültür ve sanat gazetesi. Hı -hı. Bu konuda çok iddialıyız. Ve sadece Çağda sanatla ilgili değiliz. Tiyatro var, film var, edebiyat var, hayat var, her şey var. Hı -hı. Yakında moda ve gurme de olacak. Nasıl girdin bu işlere? Valla ben biraz aileden dolayı girdim. <gülüyor> Aile mirası, kültürel mirası. Biraz sıkıcı oluyor böyle deyince ama. Neden? Nasıl? E işte, e, biraz sanatsever e, bir aile. E, avukat anne baba. Ama e, babamın mesela işte galerisi falan vardı. Sanat galerisi Kadıköy'de ve Datça'da. Hı hı. Aynı zamanda işte e, o yüzden böyle hani evde her zaman işte kendince koleksiyon da yaparlardı. E, sanata yani... ...özellikle resme çok meraklılardı... ...sergiler filan da yaparlardı... ...yani öyle o içinde büyüdüm ben... ...yani Hı. sadece ressamların da değil... ...yani yazarların filan... E, ...dolayısıyla işte sofralardan... ...kalan aşınallık, <gülüyor> tanıklık... bebekliğe kadar gidiyor yani... Sanat üzerine yazmaya nasıl başlanıyor da bir şeyler yapıyor musun resim, heykel ya da... Ya aslında ben şöyle... ...benim e, lisansım edebiyat... E, ...okudum üniversitede... E, ...fakat... Güzel sanatlarda da devam ettim. Yani yüksek lisans ve doktora şey güzel sanatlar. Çünkü ben Türkiye'de, asa dünyada da yani sanat tarihine, disiplinine bir karşı duruşum var. Onu sorgulayan bir tavır olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani sanat tarihinin bir de doğru da aktarıldığını, iyi bir şekilde eğitiminin verildiğini düşünmüyorum. Özellikle Türkiye'de. Avrupa'da da böyle hı hı. E, çok yenilikçi olunması gereken bir şey, çok dinamik olunması gereken bir şey. E, Çağdaş sanatta zaten bugünün sanatı. E, o da zaten hani tanıklık o yüzden devreye giriyor. Yani bugün olan bir şey zaten tarihte değil, e, tarihi yaptığımız bir an. Hı hı. E, hem tanıksınız hem yapıyorsunuz, işin parçasısınız falan yani aslında dolayısıyla e, ben e, onu yapmayı öğrenmenin kıymetli olabileceğini düşündüm eğer bir şey okuyacaksam ve güzel sanatlara girdim ve e, çok şey yani enteresan oldu girmemde. Çünkü çok fazla hani yazıdan gelen, yazı disiplinden gelen, hı hı. eleştiriden gelen birinin de görmüyoruz güzel sanatlara başvursun. E, Marmara ama işte Mimar Sinan'a göre daha bu anlamda kucaklayıcıdır. Ve beni kabul ettiler. <gülüyor> <gülüyor> hala da mezun olamadım hala bitiremedim. İnşallah bitireceğim, bir yılım kaldı. Bugün Ayşegül çağırmamızın nedeni 13. BNL ile birlikte İstanbul'da özellikle sanat ortamının bayağı hareketli olması. Biz bir kısmını gezdik. Hı -hı. Ee, sen hepsini gezdin herhalde. Evet. Ee, biraz BNL'den de e, konuşmak istiyoruz. Hemen girelim yoksa şarkımı dinleyelim. Ne dersiniz? Evet. Bir şarkı ne? <gülüyor> evet. Sonra BNL'den başlayalım. <gülüyor> İki tane sanat şarkısı daha dinleyelim. YYS'ten artistar gelecek. Ardından Jessica Hope'tan dinleyeceğimiz şarkı Autobahn'ske olacak. sene on üçüncü kez kutlanıyor <gülüyor> Düz düzenleniyor. Evet, bütün dörtler biliyorsunuz heyecanlısın oturuyor. 2006 yılı BNN'nin ana sponsörü Koç Holding. O sene şey imkansız değil üstelik gerekli küresel savaş çağında imsarlık senesiydi. Ha, Hanru Ondan sonra Who. Han Han Hu Han <gülüyor> 11. <gülüyor> sene insan Neyle Yaşar senesi. Birehten alıntı yapılmıştı. What, How and For Whom isimli dört kadından oluşan o, bir tam küratör. Tam sizdikti, sizin programlıktık. Maalesef o zaman bu programı <gülüyor> Yok, <gülüyor> ee, Şey, Bu sene aslında protestolar büyük ölçüde başlamıştı. Biyenel daha politik olarak eleştiriliyordu. Geçtiğimiz sene isimsiz senesiydi. Ee, bu sene de Fulya Erdemci tarafından anne ben barbar mıyım? ...senesini yaşıyoruz. Ve en çok protestoların olduğu... ...sene oldu aslında. Zaten Türkiye'de de... ...ama Türkiye'deki gezi başlamadan önce de... ...zaten hareketlilik başlamıştı. Evet. ya Aslında şöyle bir şey Haziran... ...çok güzel bir defa özetledin. özetledin <gülüyor> hayran kaldım. Fakat şöyle bir şey var... E, ...yani e, protestolar... ...aslında BNL değildi. Fakat BNL o kadar yönetemedi ki... E, ...ve kendilerini... ...yani BNL bir organizasyon olarak... E, kamusal bir mekan olarak, seslerini duyurmak için bir platform olarak kullanmak isteyenlere o kadar hoşgörüsüzce davrandı ki <gülüyor> ne oldu? Kendisini hedef haline getirmiş oldu. Tahammülsüzlüğüyle, hoşgörüsüzlüğüyle. Böylelikle bir yanan eleştirileri oldu. Aslında önce protestolar, madem siz böyle bir konunuz, kamusal sanat, işte kentsel dönüşüm, biz mağdurlarıyız bu dönüşümün. Bu konuyu en iyi biz biliriz diyen bir grupun protestosuyla başladı. Fakat o protesto protestocular orayı kullanamadılar platform olarak. Yani buna izin verilemedi. işte neredeyse genel organizasyonu nasıl protesto yapılır iyi protesto yapmanın incelikleri gibi böyle bir gayet bile hazırlayacaktı. Yani bu olmadı. Dolayısıyla karizma oradan gitti diye düşünüyorum. Hı. Hani böyle ve hedef haline gelir oldu. E tabi bir de şu da var yani önce işte hakikaten şehirde e, ...kamusal alanda bir şeyler yapma vaadi vardı. E, bu vaat e, doldurulamadı ama bu gezi yüzünden mi doldurulamadı... ...yoksa gerçekten zaten o alanlar e, belediye ile olan ilişkiler neticesinde... E, ...izinleriyle ele geçirilemedi mi? İzinsiz ele geçirilmeye cesaret edile edilemedi mi? Yani burada böyle hani pek çok insanın aslında eleştirirken... E, ...bunları göz önünde olarak eleştirdiklerini düşünüyorum. E, fakat tabii bu şey yani görmememizi sağlamamalı. Yani e, hakikaten çok iyi işlerin olduğu bir BNL. E, çok çok çok iyi işler gördüm. Fakat tabii BNL'den beklenti şöyle bir şey. BNL şey gibi hani iyi işler olabilir ama bir arada o işleri bir şey söylemesi gerekiyor. Bir cümle kurması gerekiyor. Ya da birkaç cümle kurması gerekiyor. Bir tespit içermesi gerekiyor. Ben yani bugüne kadar büyük sergiler, Dokumenta, Venedik... İstanbul Bienal'lerinde düşündüğümde hani bir büyük sergiden bence kalması gereken en mühim şey bana göre yani e, nedir? Ya bir tespit yapmasıdır. E, bir ruh yaratmasıdır. Bir bütünlüğü olması Hı -hı. belki. Bütün e, bütünlük şey. yani mesela birbirleriyle zıtlaşarak da bir bütünlük olabilir. Yani hani <gülüyor> biçimsel olarak ya da felsefi olarak e, hani ille bütünlük olmalı demek istemiyorum ama. Bir büyük sergi bir şey söyler. Yani burada onu göremiyorum ben. Çok fazla hani sanki onu da yazdım zaten. E, kamusal alanda e, kamusal alanla ilgili çalışan bütün sanatçıları bir derleme. Yani bir derleme, bir de bir potpori hali ama işte o e, yer yer neye düşürüyor? Ha, dünya ne kadar tek tip bir yer. Dünya ne kadar sıkıcı bir yere gidiyor. Yani sanatta zaten bunun bu mu tespit? Yani sanat e, bir büyük sergi bunun daha da e, ötesine geçmeli. E, bir de zaten İstanbul Hani bu özelle, mahremle sokağa çok e, tuhaf karıştıran, işte e, biz kimi zaman barıştıran, kimi zaman kavgalaştıran filan. Yani kendine mahsus bir anlayışı var buranın. E, çok kendine mahsus. Bu kendine mahsusluğu biraz kurcalayan, biraz bununla ilgili e, cümleler kurar falan diye bir de e, beklentim vardı. Ben o beklentiyi de e, doyuramadım, beklentimi şey olmadı. Yani bunu da göremedim ama tabii ki yine altını çiziyorum ki çok iyi işler var. Çok çok etkilendiğim işler var. Gezi olaylarıyla bir yana tabii yapıldıktan sonra daha doğrusu başladıktan sonra gezi olaylarıyla ilişkilendirildi. Hatta Crater Ful Yardımcıdan yani çok iyi bir yere ...denk geldiğini söyledi ama... ...sanki o gezinin anlamı bir yenenin üzerine... ...konmuş gibi oldu aslında. Onunla ilgili... ...yapılmadı ve biraz daha yani hani öyle... E, Gezi de olmasaydı ne yapacaklar ya, yani evet. gibi oldu aslında. Sanki şey... geziyle birlikte algılıyormuşuz gibi... Hı hı. ...bir şey oldu. İşte bunlar yani evet vahim... Hı -hı. De ondan Hı -hı. Gezi'den 2-3 hafta önce Fulya Erdemci aslında bir eylemciye e, Niyazi Selçuk isimliği ısrarlı ve kesintisiz bir biçimde Fulya Erdemci ve yanında oturanları bir saat aşkın bir süre boyunca filme alması protestoya da aktivizm olarak görülemez falan diyerek polise verdi. Karşılıklı birbirlerinden şikayetçi oldular. Hı -hı. Sonra da Gezi'den sonrası elimizde işte ücretsiz bir BNL oldu ama Hı -hı. şeydi Düşünüyor, insan aklına gelmiyor değil. Madem ücretsiz yapılabiliyorduysa, Hı -hı. niye bunca zaman ücretliydi ki zaten? hani zaten Hı -hı. ücretsiz olabiliyormuş maddi ya olarak mümkünmüş. Benim de şöyle bir derdim var yani bunca yıllık. Hani ilk bir yenelde hatırlıyorum çok küçüktüm. Hatta bizim resim hocamız ananın Bedir Rahmi öğrencisi ...Dilek Işıkser bizi götürmüştü. Ya büyük modernlik ya bir modernlik olarak yani tıpkı bir şapka gibi düşünebiliriz yani bir Anladım yani şapka giyiniz, şalvar. Gi gi gi e, giymeyiniz. Yani işte resim yapmayınız yerleştirme var gibi geldi. Yani bir modernik olarak geldi ve modernleştirici bir şey olarak biz bunu yaşadık. <gülüyor> ve işte hem de o yaşlarımı düşünüyorum, e, ergenliğimi düşünüyorum falan yani bir hem yani işte anlamını biliyoruz falan ne hani böyle işte. Her, ama aslında tabii her modernleştirici gibi bir taahhüt kuruyor bir iktidar yaratıyor. Ya bu iktidarın da görünmesini sağladı gezi olayları. Yani aslında Bienal'in de organizasyon olarak aslında büyük bir iktidar olduğu, büyük bir iktidarın parçası olduğu ve iktidar yarattığı. Bu protestoculara da yapılan muameleler üst üste iki kere aslında hani bütün o şık sözlere rağmen kamusal işte biz işte bu bir simya bu simyaya bakalım. Simyaya bakacaksak o zaman senin e, platform olarak seslerini duyurmak isteyen insanlara... ...senin bunu e, bayıla bayıla armağan etmen lazım. Çünkü hı hı. biz yıllardır bundan şikayet ettik. Kimse gelmiyor, kimse ilgilenmiyor. Ne kadar politik işler var güncel sanatta. Keşke hakikaten yani hı hı. ben onu söylerdim hep. Karikatür dergilerini okuyan insanlar güncel sanatta ilgilense... ...aşağı yukarı aynı stratejiler ve aynı muhalefet var. Ama hiçbir şekilde bir sanatçı yani sen ben bizim olan şeklinde bir izleyiciye sahip minik bir izleyici yani asıl ama çok insana ulaşmak hani Dolayısıyla dertler ve işte hayaller böyle bir paylaşılması fakat Hani tam bu şans ele geçirilecek. Ne güzel gelinmiş, sana, sen bulunmuşsun, senin panelinin adresi bilinmiş ve basılmış. <gülüyor> yani bu o kadar muhteşem bir şey ki öpmesi lazımdı yani Fulyerdemci ve ekibinin bu insanları. Yaşasın, duyuldu, bir, yerel, bir yerlere dokundu ve insanlar geldi demesi lazım. Orada hakikaten aşkın bir şey olması lazımdı. O şans artık ondan sonra kaçan şey kolay geri gelmez yani akılla da olmaz bunlar. İşte akılla yapılmış bir sentez var. Yani şahane işler ama bir arada Hı. ne söylüyor bize? Bu simya da e, sinerjinin acaba sanat <gülüyor> yasasını kılmandan <gülüyor> şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani ben seviyorum. Tam dediğimi denk geliyor. Yani Hı. özelle, Hı. E, yani mahremle, sokak Hı. arasındaki o e, iç içe geçmişlik. Çünkü tü, çok öyle bir yer ya İstanbul. Yani Türbe tozçudur Yani anlatabiliyor muyum? İşte ne bileyim her an bunu rastlıyoruz zaten biz. Ee, işte zaten çağ da öyle bir çağ. Sadece Hı -hı. Hani varoluşlarımız da öyle. İşte çok özel bir şeyi Facebook'tan yazarken aslında sok vapurdayız falan. Yani Hı -hı. Işte, cep telefonlarını konuşurken de çok özel şeyler konuşabiliyoruz ama insanların içinde konuşabiliyoruz falan. Yani hani bu iç içe geçmişlik bu simya ve bu simyayı mesela en güzel anlatan iş herhalde o Dagmar ve Elmgren ikilisinin ee, bu Galata Rum Okulu'ndaki erkek günceleri. Hani sizin konuya da giriyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, erkek güncü. Erkekler orada e, tut belli saatlerde çalışır gibi günce yazıyorlar ve o günceleri biz okuyabiliyoruz. Ee, bir defa canlı Her gün <gülüyor> Gü evet Bizi gibi blok gibi akıyor. Akıyor. Ee, hakikaten o yani sana o işin üretilme anına tanıklık edebiliyorsun. Yani biraz böyle geleneksel sanatın ne olduğuna ilişkin de çok e, sözü var. Hem de işte bu özel ne? E, birinin bir şeyini okumak, e, biri bir şey yaparken görmek. Hani voyeurizm meselesi de var. Ya, pek çok yere gidiyor. Zaten bu ikili de bu konunun umuz, uzmanı yani bu Dagmar ve Elmgreen. Hatta geçen haftaki Milliyet'teki yazımda yazdım. Onlar bir Prada dükkan kurdular böyle Texas'ın dışında. Hı. Hani vardır ya filmlerde bir uçsuz bucaksız otobanda Hı. böyle bir Prada mağazası. Sahte. 8 yıl ve hiç bir bak yani yine aynı şey hiçbir yerden izin falan almamışlar onu oraya inşa etmişler bırakmışlar uzaktan baktığında bir prada yani ama prada Marfa oranın adı Marfaymiş Texas'a i̇şte, bağlı bir yer Hı -hı. 8 yıl sonra tabii yetkililer yetkililer ancak bürokrasi, mektuplar şunlar izin çıkmış ki, şey çıkmış ki karar bu izinsiz yapıldı bunu kaldıralım ee, şimdi oraya, o kalksın mı mesela sanat dünyası bir kampanya başlattı. Yani kalksın mı oraya artık ait midir? Yok ben şöyle bir şey düşündüm. Mesela Prada gerçekten hani müşterinin olmadığı bir yere bir Prada inşa etsin mesela. Onun gerçeğini inşa etsin. Yani hani ne kapitalist anlamda ilginç bir şey olabilir diye. Hı hı. Hem de böyle hani paradoksal yüzünü de gösteriyor Çağlar Sanatı'dan. <gülüyor> <gülüyor> ee, o yüzden mesela yani bunlar aslında güzel çok güzel konular. Başka neler seviyorsun mesela bir Biennale'de? Neler? O, Ay, şeyi çok sevdim. Onu çok sevdim. Jose Antonio Vega Macotela. Meksikalı sanatçı. Ee, şey hapishanede hangi hapishane söyleyeyim. Meksiko'daki Santa Marta Acatitan hapishanesinde mahkumlarla çalışıyor. Ee, her birinden bir şey karşılığında bir şey yapmalarını istiyor. En romantik olanı da şu çok etkilendim. Ee, bir mahkumun eski kız arkadaşı onu bir saat seyrediyor hücresinde. Yani kamerayla onun karşılığında o da kendi saçlarından böyle bir geleneksel böyle bir pano yapıyor gerçek saçtan. O pano şu anda sergileniyor. Böyle bir sürü Hı -hı. takaslar var. Yani Bu bir tanesi ama bu bence en romantik. Mesela bence bu da çok hani demin kulland, konuştuğumuz bu simya meselesi Ne nereye ait sınırlar sınırsızlıklar Hı -hı. yine tabii labor'ın işin çekimiz yani emeğin Hı -hı. zanaatın ee, şş, zanaat demişken hani bu işçilik. Oradan oraya atlıyorum ama e, geçen hafta Roma'daydım. Hı hı. E, böyle acaba göçmenler var sokaklarda. Yani onlar hep değişiyor böyle tabii büyük şehir ya. Herkes orada işte seyyar satıcılık yaparak bir şey kazanır. E, bu sefer böyle Bangladeşli böyle bir oyuncak satıyorlar. E, vıcık vıcık bir şey ama attığında top oluyor toparlanıyor tekrar bedensel bu işi o kadar yapıyorlar ki jest gibi bira, ve de birbirlerine yakın mesafedeler acaba dedim böyle bir sanatçı bunları örgütle dedi bu bir iş mi yani karıştırdım yani öyle bir e, durum var mayhem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim anneciğim? Kim sanatçı Hayatını değil. sana takip şey ettiği böyle? anlar. Evet. evet. İşte meselesi gibi yani. Erkeklik demişken biraz kadın sanatçılardan da bahsedelim. Ama önce bir şarkı dinleyeceğiz. Superchunk'tan 90'ların grubundan Art Class isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Sonra tekrar buradayız. And rolling. Oh, no, I got it, I got it. Okay, here we go. ...Biz Sönmez'le birlikteyiz, BNL'den bahsediyoruz. Demin erkek sanatçıların yaptığı erkek günceler, güncelerinden bahsediyorsun. Biz genelde makaselerde kadın sanatçı, erkek sanatçı diye kullanmayı <gülüyor> çok seviyoruz. Severiz. Evet. Farkındayım e, ben. E, bu BNL konusunda ne düşünüyorsun? E, yani biraz daha kadınlık erkek rollerini so sorgulayan kamusal alanda da önemli bir şey ya da şehirde. Kendi toplumsal cinsiyet Hı -hı. gibi. Bu ya. tarz işler gözüne çarptı mı? ...açıkçası şey, yani özel olarak buna bir eğilim yok. Yani bunu içeren çok yaklaşım yok ama... ...hani işte kadın sanatçılar, erkek sanatçılar... ...kadın sanatçılar kaç tane kelle sayısına inanmıyorum. Yani bir süre inandım ben de itiraf uh -huh. ediyorum. Ama uh -huh. zamanla bundan uzaklaştım. Çünkü şunu fark ettim ki yani... ...mesela işte Dagmar ve Erkin'in erkek günceleri gibi... ...hani erkeklik üzerine, erkeklik inşası üzerine... ...erkek sanatçıların da çok ciddi sözleri var. Ve bu tamamen feminist sanat pratiğinin de çok katkıda bulunan işler oluyor. Dolayısıyla yani artık kadın erkek kadınların sayısı şu kadar. Bir de yani hani kelleleri saymak hiçbir şey ifade etmiyor yani içerik önemli. Bir de bir kazanım da diyebilir miyiz? hani toplumsal din herkes tarafından tartıştır bir hale gelmesi. Feminist tartıştı. Ben zaten artık erkekliğin yani özellikle Türkiye'de yani bu birazcık son bir yıl da benim işte, hem okuduklarım hem, hem popüler kültüre baktıktan sonra çıkarttığım bir şey. Hani Kadınlığın nasıl inşa edildiği de biraz bence daha çok bizim bu coğrafyada erkekliğin nasıl inşa edildiğine kafa yormamız lazım. Yani kuzey güneydeki hikaye gibi yani dizi. Hani o kuzeyin nasıl inşa edildiği bize aslında e, bizim nasıl şekillendiriyorlar. Çünkü sonuçta egemen olan taraf onlar. Onların nasıl inşa edildiğini bulursak ya, ya da bunu analiz edersek. Ee, ...öbür tarafa çok ıı, katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani Kuzey Giney'den örnek vermiş olman. <gülüyor> evet. Ama Cemile de inşa -liberal etmediler. E ama. ama hayır, neoliberal erkek özne öyle bir yazı yazdım yani dizi bittiğinde. Hani onu görüyorsun zaten Dubai-Mubay'a küçücük şeydi. Zincir açtı sonra Dubai'ye uçtu. Öbür... <gülüyor> <gülüyor> Dizinin son bölümünde bir tane gazete kiboru. Bu Dubai'ye uçuyor. Yanında da gezi olayları sırasında. <gülüyor> <gülüyor> tam bir, tam bir neoliberal erkek özle inşa edildi yani. sonunu izlem Yani, yani izlemedim hep beraber abi. gördük bunu. Hı -hı. Yani el birliğiyle ben de seyrederek bunu inşa ettim. Yani Hı -hı. o kadar bu hani tuhaf, duygusal ve kendini ifade edemeyen... Türkçe özür dilerim. biz böyle bayağı holding sahibi. Hı. Küçük bir bakkaldan holding sahibi Dubai'ye uçan bir kahraman haline getirdik. Yani hı. sevdiği kadında onu hep hoş gördü böyle anne gibi. Hı hı. Nedense o erkek farkında değildi aşık oldun Ama sevdiği kadın hep biliyor bilinçli. Annelerimiz öyledir çünkü. Hı hı. Hani onu büyük, elleriyle büyüttü o çocuğu falan ya ne oluyor yani. İşte bu, <gülüyor> bence bu vahim yani hep buna bakmamız lazım. O anlamda mesela şeyin son filmi çok önemli. Uğur Yücel'in soğuk filmi çok önemli. Çünkü Uğur Yücel çok hakim bu erkeklik meselesine. Hı -hı. Bence bu Hı -hı. Iı, erkeklik meselesi ıı, sıcak ve çok önemli bir konu. Tabii Ş siz hep bir yerel istiyorsunuz. Ha, Yok bir değil <gülüyor> ama şöyle bir şey şey yapmak istiyorum. Yani evet aslında kadınlar da erkekler de bu konuda şey yapıyorlar ama ne olursa olsun hani mesela bugün birkaç haberden bahsedecektik. Bir tanesi bir, bugün bir gruptan bahsediyorduk. Grubun soyusunun bir kadın solist ee, ne kadar Ç çok sana şey müzik yapar popa yakın bir müzik çok yapıyorlar çok ama Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. ama grubun so solisti hakkında her gün her sabah kız yüzlerce Facebook sayfasına post edilmiş şey okuyormuş. Kendisine nasıl seks yapılmak istediğine dair. Yani çağdaş sanat piyasasında bu kadar sert yaşanmasa da olaylar. Sonuç itibariyle kadın sanatçıların değerlendirilişi ile erkek sanatçıların değerlendirilişi birazcık daha farklı oluyor. Yaptıkları işle sen kadın olarak bu konuyu çalıştığın zaman da daha çok zorlanabiliyorsun mesela. Ben de kendim birebir Ki yaşadım. Aynı şekilde senin için de geçer. Sanat eleştirmenliğinde de aynı durum söz konusu gibi aslında. Kesinlikle ben mesela bunu e, anne olduktan sonra çok iyi anladım. Çünkü bunu... ...onla ilişkilendirildi. Yani daha önce mesela şöyle şeyler oluyordu. Mesela bir aşk yaşamışsın. E, o aşkını içeren bir şey yaptığının şüphesi üzerinde. Hı -hı. Yani Hı -hı. mesela bir sanatçıyla bir aşk yaşamışsın. Ayrıca bir şey yap ya, yazmışsın. Ha, ya ondan intikam almak için o yazı yazmışsındı. Hı -hı. E, ya da onu <gülüyor> sevdiğin için zaten o yazıyı yazmışsındı. Erkek olsa kesin şey. İlham Perisi falan olurdu ama kadın ha, olunca tam tersine. Işte, evet felaket Kadınlar bir şey. Kadınlar yani. Perisi yok. Böyle. Evet ilham Perisi asla olamaz. Ee, ve mesela e, bu mesela şey başka bir şey evrildi o hiç unutmuyorum bu İstanbul Modern'deki kadın e, sanatçılar sergisi Hı. hayal ve hakikat sırasında e, ben işte loğusaydım yeni doğum yapmıştım ama gittim sergiyi hatta orada bir çalışma da yaptım e, bir panel moderatörlük yaptım. Her neyse ee, ve hani review ettim. Ee, yazı çıktı Radikal'deki köşemde. Ondan sonra şö şöyle şeyler duydum. Yani anne o kadar anne olmuş. Bir de Loğuz'a yazdı yazıya bak yine sert ya. Nasıl oluyor <gülüyor> ya? Hiç anne olamamış bu falan. Yani, yani yumuşamadı. Ya yumuşamadı hikayesi. Aynen öyle. Ondan sonra en son mesela Bedir Baykan'la girdiğimiz polemikte ee, bana yani o, yatsın kalksın oğluna dua etsin şeklinde yani o anne olmasa nokta nokta nokta. Yani ben annelikten yani ne kadar borçluyum Peki, sinyana. Yani netti. bir erkek çocuğu sahibiyim yani bir felaket. <gülüyor> <gülüyor> felaket yani. Şimdi yani bak daha çocuk ben onu şekillendirmeden işte bu erkeklik meselesi nasıl şekillendiriliyor? Yatsın kalksın oğluna dua etsin. Yani anne olduğuna dua etsin. Ne olacaktı anne olmasaydım? Abi de gerçekten futbol yorumcusu gibi davranmışsın. Hani. Yani işte çok nasıl diyeceğim o şey popüler şey, sert yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, şeyi de konuşmak istiyoruz aslında birçok yani bu tüm bu protestoların şeyinde de bu protesto eden insanların çoğu sanatla ilişkili insanlar kendileri de bazen sanat yapan insanlar ve aslında. Piyasanın diyelim. Çünkü öyle bir şeye dönüştü. business gibi bir şey. Onun dönüştüğü durumdan çok da memnun değiller galerilerden. Ya sen ne düşünüyorsun? Genç sanatçılar için imkanlar ne oranda var? Ya da sanat fuarları da diyelim. işlerini satabilecekleri galeriler. Teker teker gelin. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ayrı ayrı konular birbirine bağlandı. Ama şöyle söyleyeyim. Ben hani dedim ya 17 yıllık tanıklık. Hani ben tam 90'lar ortasındaki o işte çağdaş e, sanat demeyelim. E, çünkü çağdaş bir... ...hani proje imliyor, o bu projede başarısız olduğu Cumhuriyet meselesi. Hı. Hani e, onun içinden çıkan, daha muhalif, daha piyasa koşullarıyla tanımlanmayan... ...Güncel Sanat Hareketi'nin hem tanığı hem destekçisi yazılarımla... E, ...ve o kuşağında zaten aşağı yukarı benim kuşağım onlar. işte Serkan Özgü, Halil Altındere, Bülent Şangar, Aydan Mürtezaoğlu... ...onlar daha büyük olsa da yani o yani yurt dışına açılınan... 90'ların ortasından itibaren güncel sanat kullanımı e, filan onun bir parçası olarak ben zaten şey dedim yani o o da bitti. Hani 2000'lerin ortasından itibaren şu anda e, es, esen rüzgar sadece çağdaş sanattan bahsedebiliyoruz ve çok ciddi bir piyasadan bahsedebiliyoruz. E, bu piyasada acayip oligarklar var e, ve bunlar hakikaten böyle bir e, şey acımasız da bir piyasa e, yerleştiriyorlar. İşte çok spekülatif. Dolayısıyla çok da zor biz genç sanatçı için niye bugün milyonlar edebilir, ondan sonra yarın unutabilir, unutulabilir. Ama bu zaten dünyanın da mevzusu. Hatta bir yenerde harika bir kadın sanatçı var, Hito Steyerl. Daha önce de konferansa gelmişti. Ben köşemde de yazdım. Hito da zaten bunu eleştiriyor. Yani çağda sanatın nasıl bir macho erkek gibi. Bunu ben demiş olabilirim. Ama <gülüyor> insanı kullanıp attığından bahsediyor yani harcadığından zaten bunu e, tartışıyoruz yani aramıza da e, çünkü ne oluyor sen dönemlik bir parlıyorsun popstar gibi yani popa yakın ondan sonra birdenbire de unutuluyorsun hatta öyle bir espri yaptım hani onlu yıllarla anıyoruz ya ben de demin yaptım işte 2000'ler 90 ortaları ortalara yakınları önceleri. E, onlu yıllara hapsolmuş sanatçılar mesela. Yalvarıyor böyle doksandan geçemedim iki bine. Bir şeyler yapamaz mısınız Ayşegül <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben doksanda kaldım. Lütfen falan. Yani çünkü hakikaten doksanda bıraktığımız bir sürü insan var. Yani batıya baktığımızda Gavin Turk bir, de, bir zaman şeye gelmişti de bir yerele. Açık e, popülerdi o Britpop zamanı. Hı -hı. Şimdi Gavin Turk nazar boncuğu yapıyor Türkiye'de bir galeri için. Yani ama o 90'dan ikibine <gülüyor> geçemedi. <gülüyor> Yeni sanatçıları parlattıklar, parlattıkları zaman diğerleri biraz eskiye, eskiye işte kalıyor evet ve yapacak bir şey yok aslında. Dönemlerle Hı -hı. Anılmalar. İşte bu Çünkü bunlar e, ticari hayatı kolaylaştırıyor dönemler. Hı -hı. Yani o yüzden sanat tarihini de sorgulamak lazım. Ama işte Çağday sanatta bugünün sanatı. E, kimi nasıl anlatacaksın? Nasıl kategorize edeceksin? Tabii yardımcı oluyor dönemler, saatler. Belki saatler kullanmalıyız. <gülüyor> yani gün itibariyle iyi bir sanatçı falan gibi ama yani şaka bir yana çok ciddi bir problem genç sanatçılar için ama bir yandan da çok avantajlı dönemler ben yani hiç hiç hiç onlar için yani eğer bilinçli olurlarsa sanat dünyasının bir tane dünya olmadığını içselleştirebilirlerse ki ben her zaman bunu salık veriyorum herkese bir tane sanat dünyası yok. Dolayısıyla bir oligarşi var evet ama sen bambaşka bir sanat dünyası da yaratabilirsin. Bir sürü adacıklar var. Bir adacık sen ol, senin gibiler ol. O adacığın ile e, bilmem ne galerisinde bir şey üretmek zorunda değilsin. Kendi mekanını yarat. E, ne bileyim işte bu geziden de o anlamda öğrenilecek çok şey var. Mesela İngiltere'de falan yeni duydum böyle karşılıklı mesela. Londra'da bazı mahalleler seçilmiş. O mahalleler sanatçı ağırlıyorlar. Gen sanatçı. Çünkü genç sanatçının atölyesi yok. Ve Londra besleyici bir yer ya. Bir şekilde Londra'da üretmek iyi. Gen sanatçı oraya gidiyor. Mahalleli ona... E, mesela mahallenin en yaşlısına resim dersi vererek o e, stüdyoda kalabiliyor. İşte ne bileyim e, çocuklarla çalışarak falan. Yani karşılıklı. Ya tıpkı bu hapishane işi gibi. Yani birazcık daha bu işi dayanışma ve paylaşarak işte başka dünyalar olabileceğine ikna olarak yani sadece spekülasyonun Hı -hı. göz kamaştırıcı harika boğaz manzaralı ev ve o harika koltuğun üzerinde bir sanatçı olarak yaşama ideali değil de Hı -hı. daha normal hayatın içinde kalarak ve üreterek ve herkese de o mesafeleri arttırmayarak yani çünkü Hı -hı. zenginleştikçe de insanlarla mesafen kopuyor sonuçta yani hani e, dolayısıyla o hayatın tam ortasında e, başka bir üretim ee, ihtimallerini biraz araştırmaları gerekiyor genç sanatçıların ve şimdi sadece sadece internette bile sonsuz olasılık var bence. Yani illa fiziksel mekan da şart değil. Bugün artık bir illa objede şart değil zaten hani. Hı hı. Ee, dolayısıyla ses işte bir, e, online bir başka bir şey bir proje yani çok e, yeni yeni imkanların olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz bir tane sanat dünyası ve onun efendileri ve bu efendilerle ...iyi geçinmek zorunda olmanın şikayetini de etmeyelim. Bunu zaten böyle düşünmeyelim yani. Çok moralimizi <gülüyor> bozmasın diyoruz. Tabii ki yani o efendiler, o oradan efendileri... ...sen bambaşka bir yerde efendisiz bir dünya kurmanın yollarına bakmalısın. Kamusal sanat içinde aynı şey söylenebilir mi peki? Yani Kesinlikle. aslında çok da bir genel ihtiyaç Çok Zaten mesela ne bileyim... ...bir mahalle böyle bir merdivenleri boyamaya niyetti zaten. Sen hani gittiğin zaman herhangi bir alanda o alanını gerçekten yaşayan, kullanan insanlarla beraber bir şey üretme şansına sahipsin diyebilir miyiz acaba? Şöyle bir şey zaten hani Haziran orada şu var. Hani, Biyenel zaten ihtiyaçtan e, olan bir kurum değil. Yani ihtiyaçtan doğmuş bir kurum değil ki işçi ve işçi bulma kurumu gibi. Yani, o, zaten iş var, herkese iş var. O yüzden kurumu kapatalım. Biyenel olmasın. Bu zaten saçmaydı bence. Yani Biyenel olmasın. E, kampanyası da yanlıştı bence. Yani kampanya kampanyadır şey daha biraz espir olsun diye söylüyorum tabii böyle bir kampanya olmadı ama bir sürü insandan böyle sesler çıktı hani biliyorsunuz evet yani olacak zaten bir genel yani hani iki yılda bir yapılıyor vakti gelmiş e bir kurum var bunu yapan zaten bunlar çok teknik somut şeyler yani hani e şey değil ki bu hani bizim isteğimize şekillenecek ihtiyaçtan doğmuş bir şey değil. bu zaten yapılan bir şey e ama bu bunu tabii şekillendiren pek çok rüzgar var bunları bu rüzgarlarla beraber enteresan e seyahatler olabilirdi o seyahatleri göremedim ben. Şu petaforik konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı, Şarkı zamanı Bilmem olabilir şarkıçı. Yani Fuarlardan bahsedelim mi? Fuarlar bahsedelim. sence genç sanatçıların... ...sanatla geçimini sağlamak, sağlamak isteyen insanların... ...işine geliyor mu? Ya da iyice de olayı daha da şey yapan... ...hani ne denir... Satmayacak işler var. Hani satacak şeyler var. Satabiliyorlar mı? Ya da satabiliyorlar, mı, ya da satabiliyorlar mı orada gerçekten? Çok mu belli oranın şeyi filan? Hani çünkü daha çok artık fuarlar var. En ya, en fazla yayın yaşanan sanat etkinliği. Hatta Biennale fuar. birlikte yapıldı. Bu Sene sanesine, bir tane söyle, Bir süre oluyor gibi bir şey. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu öğrendik artık. Deminkini tekrarlamış olacağım ama biraz genelleştiriyorum size. genel fuar, müzayede. Bunların hepsi kurum. Kurum kurum. Yani e, dolayısıyla bunların hepsinin iktidarları var. Bunların e, etkin oldukları, bir takım onay, e, onaylamayacağımız e, araçlar kullanarak etkin oldukları e, bir alanları var. Dolayısıyla aslında eskiden mesela bir, tıpkı güncel sanatın bir zamanlar muhalif olması gibi biyenaller de... ...hani görünmeyen sanatçıların... ...görününebilme... ...çünkü o kadar da piyasa koşullarına göre... ...üretmeyen sanatçıların görünme yerleriydi. Ama bienerler de inanılmaz arttı. Çünkü neden? Bu sefer bienerlerin artma nedeni... ...sanatçıların görün, göstermek değil... ...o bienerleri destekleyen firmaların... E, ...görünme yerleri haline geldi. Dolayısıyla gösteri üzerine gösteri... ...meselesi. Dolayısıyla hiçbir yer aslında tam bağımsız... ...işte en ideal olan falan değil. Ama ben şunu da düşünüyorum... ...yani e, fuarlar da kendi içinde... Bu sefer Biennial'in göstermediklerini göstererek alternatif olabilirler. Biennial'ler fuarların göstermediklerini göstererek alternatif olabilirler. İşte müzayedeler e, hiçbir şekilde alternatif olamazlar. Çünkü spekülasyon üretirler ve muhakkak spekülasyondur. Oradan hiçbir şey çıkmaz. E, belki ona karşı alınacak mesafeler daha da e, çoğaltılabilir. Ha, şunu söylemek istiyorum. Sonuçta hepsinin bir iktidarı, hepsinin bir e, bir yerarşisi. Maalesef ve, maalesef ve hepsinin başında hegemonik güçler var yani. He, ama o güçlerle savaşımını e, gerile taktiğimi yapacaksın. Artık işte gezi meselesi orada devreye giriyor. Yani e, nasıl mücadele edeceksin onu kendin belirleyeceksin. İster zen gibi ister samuray gibi ister e, ne bileyim e, daha vahşi bilmiyorum. Yani kendi mücadele stratejilerini biçimlerini oluşturman lazım. Buz üstünde yürümen lazım. ...hiçbiri birinden daha iyi değil demek istediğimi anlatabildim herhalde. Çağdaş Sanat biraz daha kolay aslında taşınabilen ya da dediğin gibi internette falan paylaşılan bir şey ama... ...biyeneller dışında ya da büyük galeriler dışında çok da fazla alternatif yerlerde görmüyoruz bir yandan da. Hani o alternatifleri nasıl yaratacağız hala biraz yargıyla bakıldığı için mi? O kadar da paylaşımda değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ben herhalde çok içinde olduğum gibi Özge. Göremiyorum senin gibi. Yani e, dışarıya çıkıp baktığımda da mesela... ...çok fazla yapılacak şey varmış gibi geliyor yani. E, ama zaten şunu, şunu, şunu da görüyorum ben. E, mesela derslerde falan da onu tartışıyoruz hep. Yani zaten e, görüntü dünyası, imge dünyası. Yani reklamından tut. E, işte imgenin geçtiği, değdiği her şeyde... ...o çağdaş sanatın bir zamanlar böyle heyecanlarla bulduğu stratejileri uyguluyor. En basit bir reklam bile şu anda o stratejileri uyguluyor. Yani dolayısıyla alanlar artık zaten ayrışmış falan değil böyle Hı. acayip bir terkip halinde. Birbirinin içinden çıkıyor. O yüzden yani e, hem her yerde benim şeyi gibi işte o göçmenlere sanatçı projesi zannetmem gibi yani Roma'daki <gülüyor> durum <var> yani. <gülüyor> İlk şarkıyla uh, devam edelim. Uh, Lovers Portland Lovers 7. Uh, albümünü çıkaracakmış. Onların 2009'daki şarkılarından diyeceğiz. Iglesias for Oyoz, ardından Wolf Alice gelecek, Blush. sharpie and we fell down division street took the l through this hell Train city two pisces rising drunk actors in a love scene if i can access the feelings to its fur degree a little lost at the roof party A kiss on the neck and chemistry your breath is a voice wet burning a kiss on the mouth like an elegy when you slide down next to me say by morning This will just feel like a dream. Yeah. The things that may be said for some Rustine Deck 2009 tarihli şarkıları Igloos for Oys ardından Wolf Alice geldi İngiliz şarkıcı Blush. Ee, programın artık son anonsuna e, gireceğiz. İki ee... <gülüyor> iki konu konuşmak istiyoruz. Öncelikle evet. sen Buyurun. senin zevklerin üzerine sen neleri görmediyiz? Sence bu dönemde? Ne hangi neleri hani hem çevresinde de hareketlik var bir yenelin falan. Çok. Neleri görebiliriz? Neleri mi tavsiye edersin? Valla eniş kapur var Sabancı'da. O görülebilir. Ee, Gülsün Karamustafa sergisi bence. Hı -hı. Salt'ta. Ee, Salt Beyoğlu'nda. Bence çok önemli bir solo sergi. Çok güzel bir toplama. Yani geçmiş 70'lerden bugüne bütün üretimini izleyebiliyoruz. Çok çok e, titizlikle hazırlanmış. Çok beğendim o sergiyi. Yani üzerinde böyle bir... Hakikaten aslında gördükten sonra sizlerle de, de konuşmak isterim. Ee, onun dışında... E, Vali Export'ta Şükran Moral'ın ortaklaşa bir sergisi var Mısır Apartmanında CDA Projesi'de e, o enteresan olabilir yani iki kadın sanatçı Hı -hı. hani e, hani onun bir versiyonunu yapmıyor Hı -hı. ikisi de başka yani Vali Export zaten hani efsanevi feminist sanatçı Şükran, Şükran Moral da efsane efsanevi, efsanevi feminist sanatçı efsanevi sanatçı evet e, dolayısıyla hani ikisini paslaşması güzel değerli anlamlı bence. E, onun dışında mesela Biennial'de özellikle Santiago Sierra ve Jorge Galindo'nun ortak yapımı Los Encargados. İspanyol. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, o, onu çok çok çok beğendim. Tavsiye ederim. Bir kısa film bu. Maddi sokaklarında ve izinsiz gerçekleştirilmiş belediyeden izin alıp Burası Hı -hı. Şey. Ee, onun dışında şeyi de sevdim. Amar varın onu da tavsiye ederim. Yani zaman zaman gidip seyredebilirim. Yani 20'sinde bitiyor gerçi. Çok az bir zaman kaldı ama. Ee, bu Hintli bir filmci. Onu Suç Mahalli diye Onda Çok da rahat orası. İnanılmaz yavaş. Çok poetik, şiirsel, acayip resimsel bir filmi var. Bir cinayet hikayesi. Metin ve şey e, görsellik böyle iki şey... E, iki ayrı yollarda gidiyor. Ee, çok çok çok çok beğendim ben onu. E, Lale Müldür yani... ...Biyanelle is, isim annesi. Hı -hı. Lale Müldür'ün... E, Filmi e, onu çok beğendim. Lale Müldür'ü zaten çok severim. Film de çok başarılı bence. E, onu da çok tavsiye ederim. Basim Magdi mesela. Zaten Art Sümer'le çalışan Mısırlı sanatçı. Hani Mısırlı olup... ...Tahrir'e tanık olup da bu kadar Hı -hı. o konuyu da... ...hani... E, ...büyük bir zarafetle... ...hiç... Ee, sanat nesnesi haline getirmeyen çok zarif bir e, sanatçı. Onun mesela işleri, orada da mesela yani e, imgeyle yazı, iki paralel yol böyle çok güzel. Ee, hani Birbirinin içine giriyor, çıkıyor falan. Hani yine o kamusal özel arasındaki şey alışverişe dair ee, Basim Magdi'nin işlerini tavsiye ederim. Ee, herkes şeyi çok konuştu. Ee, Halil Altındere'nin ben onu madde de zaten seyretmiştim. Bilen için üretilmiş bir şey değil. Sun e, Bu klip Hip -hop. klibi, <gülüyor> evet ıı, yani filmi. Fakat film klip hı -hı. yani. Şimdi o da enteresan tabii. E, bunu henüz yazmadım ama yazmayı düşünüyorum. Yani e, bir klip, bir formudur yani. Bir müzik videosu, estetiği, hı -hı. E, bir popüler kültür formu olarak sanatta e, uygulanırsa böyle bir şey yok. Çünkü pek çok izleyici şey diyor mesela. İşte, işte klip ama yani bu, bu bir müzik klibi. Yani bir müzik klibi bir sanat formu haline gelebilir mi? Popüler kültür formlarıyla böyle ödünç ilişkiler kurabilir miyiz? Kurarsak ne olur? Ee, kur e dolayısıyla bir araç mıdır? Yani bir medium olabilir mi müzik video olayı? Aha. Ki bizim 80'lerden itibaren tanık olduğumuz bir form. Ben olabilir olduğunu düşünüyorum. Yani e bunun belki bir jenri bile olabileceğini düşünüyorum ileride. Yani müzik videosu Aha. estetiğinde bir şey üretme Hı -hı. yani araç olması. Bu da öyle sorular sordurması açısından ilginç. Tabii Nil Yelter'in 70'lerdeki o Paris'te yaptığı kentsel dönüşme ilişkin, Judy Blum'la yaptığı iş de bence önemli. Ee, bunlar benim tavsiye edebileceklerim. Şehirde de, ha bir de Hector Zamora tabii. Onun e, Mimar Sinan Üniversitesi'nde yaptığı performans çekildi ve şu anda Arter'deki mekanda gösteriliyor da. Acayip Mimar Sinan e, Akademi o kadar e, o performansa büyük bir katkıda Bulunmuş ki yani ikinci aktör olmuş. Çok çok beğendim. Ee, zaten Zamora'yı da çok uzun zamandır takip ediyorum. Beğendiğim sanatçı. Ee, bunları tavsiye ediyorum sevgili. <gülüyor> e, tamam. Sen radyo bugün, dinleyicilerimize. Evet, teşekkür ederiz. Samgimize müzik de getirecektim ama bir şekilde organize edemedik. Özellikle kadın sanatçıları, kadın müzisyenleri çok sevdiğini söyledin. Ben seviyorum dişi hmm. vokalleri Hatta öyle bir şey düşünüyordum ben böyle dişi vokal <gülüyor> Bir gece düzenli geceler <gülüyor> yapmıyor Sadece dişi vokal çaldım Şeyi seviyorum hmm, Slitterkini'yi seviyorum Onların e, e, kayı seviyorum Hatta size işte Şenilla ile başlayacaktım Öyle bir kurgu yapmıştım Bence Başka bir program daha yapalım, yapmalıyız yapalım, kesinlikle yapalım. Şeyi seviyorum tabi Contemporary'e falan yine gel. O arada <gülüyor> konuşuruz ne e var ne? Contemporary'e dönemiz. Siz gelin benim De. standım olacak sanatatak.com'da Contemporary'e. Orada radyo düzenini kuralım. Yayın yapın. Ay çok Açık <gülüyor> radyo olarak <gülüyor> ağırlayayım. Anteması. Çünkü çok büyük ticara. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle, ama kadın mokallemi saymazsam onları evet. alınırlar yani çünkü evet. hani değerli sanatçılar olduk ya Ayşegül bahsetmedi bizden bak ondan bak. tekstil ayrı seviyormuş. Evet. Ayrı seviyormuş olmasın işte. Fiona Apple demiştim. Fiona Apple, ondan sonra e, Rilo Kili'yi çok seviyorum. Böyle ondan sonra. Şu an çok iyi gider aslında. Evet. Bu havalarda. I Remember You diye bir düeti var mesela. Bayağı dinliyorum. E, başka, Petty Smith tabii onları söylemiyorum. Petty Smith de çok iyi yani. Hı -hı. Dişi vokalleri. anası kim sevmez anası, ki? <gülüyor> yalnız komik oldu değil mi? Dişi vokalleri anası Peti. Kim sevmez? Hani şair ressam vizesi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anne. Anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne, anne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kitaplarında bahsediyor kendisi. <gülüyor> şair ressam. <gülüyor> Aile hayal küretör <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. anne. Ee, başka, başka, başka. Böyle yani herhalde. As A kadrom. Ee, A listem bu herhalde bu müzikleri de ayrıca alıp ıı, çalabiliriz çayır demeyiz. Adı Nila de seviyorum ben. Yani İtalya'nın Emi Winehouse'u da diyebiliriz kendisine. Hı. Hiç Hı -hı. duymadım mesela. Hani Hı -hı. vardı ya şey. Tarzı da şakslar. sesi ama ama o da çok rahat söylüyor yani hani hakikaten İtalyan Emi Winehouse. Allah sonunu benzetmesin. Bir dahaki programa seti sen hazırlarsın. Artık olaya... Ha ya. yer, yani bize getirirsin şarkılarını. Çalarız bunlardan neden oluşan. Neden olmasın? Neden olmasın? Böyle bir gece yapalım hatta. Bir sonraki büyük sanat etkinliğini iple çekiyoruz. <gülüyor> Çünkü sen geldin. Ben herkese ama... Bütün e, radyo dinleyicilerinizi... E, Öpüyorum. 7-10 <gülüyor> Kasım arası... <gülüyor> Contemporary İstanbul'daki... Sanatatak.com e, standına bekliyorum. Çok sürprizlerimiz olacak. Güzel ağırlayacağız oraya gelenleri ve... Ee, Sanatta da sık sık tıklamalarını tavsiye ediyorum kendime. <gülüyor> <gülüyor> evet, Türkiye'nin Bağımsız Online ilk kültür ve sanat e portali. Gazetesi. Evet, gazetesi sürekli gazetesi. güncelleniyor, onu da söyleyeyim. Sürekli, sürekli, da sürekli ilginç yazılar yükleniyor ve sansasyonel yazılar da yükleniyor. Yani öyle hani sıkıcı entelektüel eleştiriler gibi düşünmeyin. Hani güldür güldür. Çok teşekkür ederiz. Ee, Ayşegül teşekkür ederim. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel program çok oldu. Saatlerce daha konuşabilirim. Ee, ...kapanışı e, e, Abby ile yapacağız. Avustralyalı şarkıcı yeni albüm dolayısıyla e, Kiss My Eclipse e, dolayısıyla e, yeni klipler yayınlıyor. Biraz daha fazla görebilirsiniz. Birçok ödül aday gösterildi ve albümü senenin en iyi albümlerinden sayıldı Avustralya'da. Ondan onu yeni albümden Tantric Romantik'le e, kapatacağız. İşte bunu seviyorum ben. <gülüyor> e, haft, e, kötü aşk şarkılarından hoşlanmadığını söylüyor ama gerçekten e, içine girebileceğiniz ve sevişebileceğiniz bir şarkı. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> Gerçekten. <gülüyor> Kendisi Sextronica diye bir müzik yaptığını söylüyor ha, Çok <gülüyor> iyi. Ama bak mahrem yine konumuz. Ne kadar mahrem bir şeyi e, kamusal alanda e, bire getirip tabii, ortalıkta nerede? Yani intimisi ve şey meselesi yani enteresan. Kadınlardan Elimine korkuyoruz. Kalacağız. Vokalize ediyor yani hani. <gülüyor> evet. Evet. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Teşekkürler. Bay bye. To the cheesy love songs Madonna, Timberlake, Rihanna and K-pop Walking around like a non-serene